Elhamdülillâh el-ledi hedâna le-hâdâ ve mâ kûnna le-nehtâdî el-evlâ ve mâ tevfîkî ve illâ billâh jâet r r r r r r Muhammed. r r r r r r r r r r r r r r r r أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا Sadiq Allahu al-Azim Allah men bil Qur'an azim ve lana fihi al-hamdulillahi rabbil alamin estağfirullah el hayy el bil hayy el kayyum la ve illa azim Allah ve hazretleri Kendisine hakkıyla inananlardan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 pek bir şey anlamıyor. Biraz büyüyünce mesuliyetler yükleniyor. Biraz daha büyüyünce efendim sıkıntılar baş gösteriyor ve bakıyor ki dünya yaşamak için kurulmamış. Bir imtihan için kurulmuş. Geldik, gidiyoruz. Allah bizi zeki kullarından eylesin. Amin. İmam Şafii'nin radıyallahu anh sözü İnne lillahi ibaden futana. Tallaku'd-dünyâ ve khâfu'l-fitena. Nazaru fîha felemma âlimû enne hâlise li hayyı vatanâ. Ca'alûhâ lüccete ve ettehizû Büyük söz. İbn Hacer el Askalani alıyor bu beytleri Daha birçok kitapta görür, görülüyor. Allah'ın çok fatın kulları var. Fatın ne demek?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 Çünkü onlar dünyanın fitnelerinden korktular nedir fitneleri Alem önnem valkum evladıkum fitne mallarınız fitne çocuklarınız fitne ne demek günaha düşme sebebi bunu bilin ben Allah'ın de cuna benim katımda çok büyük mükafatlar var cevaplar var benim yanımdakilere Talip ve Raı olun mal çocuk size sıkıntı yapar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 oruç bırakmadılar. Haçtan geri kalmadılar. Sekiyattan okşanlık etmediler. Hatta fazla fazla sadakalar verdiler. Seni dünya nedir tarif ed edersek kullu-ma el hakik'am mevlaki fova dünyak. Seni Mevla'dan alıkoyan neyse dünya odur. Yoksa dünya ne değil? Mevlana'nın dediği gibi çiş dünya ez huda gafil Ni kumaşu nükravu ferzen düzen Dünya nedir? Allah'tan seni Habersiz edendir. Yoksa Kumaşlar, efendim çocuklar Efendim Mal mülk değildir Mali ra gezbehridin Başi hamul Ni'me malun salihun handesh rasul Eğer diyor Malı din için kazanıyorsan Allah yolunda harcıyorsan ha, Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem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 Sadakalarına, hayır, hasenelerine sebep olur. Ama kalbe girdiği vakitte, gemiyi batırır. Onun için dostlar ne yaptılar? Bu fitnelerden korktular. Dünyayı boşadlar ne demek? Kalpten alakayı kestiler. Çünkü onlar akıllılık ettiler. Bir düşündüler, bir baktılar. Geçmişini hesap ettiler, geleceğini hesap ettiler. Ne çıktı? Sonuç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 En fazla kim kalıyorsa onun vatandır, öyle diyeyim mi? Bu ev kimin? E en fazla kim kalıyorsa onun. O istifade ediyor oradan. Şimdi buradan en fazla kim istifade ediyor bu dünyadan? Ölüler. Yapmışlar rahat rahat. Onu da rahat bırakırlarsa yol geçer, köprü geçer. Şu bu. onları da oradan oraya oradan oraya. Bir kuyruk sokumundaki hücret canlı kalacak yani efendim çürümeyecek. O da kim bilir nereden nereye savruluyor yani. Sel geliyor, açıyor.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 Bu Buhari bütün kaynaklarda geçiyor. Ve hafife var. Bıyıkları kısa tutun. Sakalı uzun bırakın ama bir tutam olarak hacap edilecek. E sen peygamberinin sakalına anarşist sakalı dersen ne olur? Yani insanlardaki efendim ben senin suratına, başına, gözüne hakaret ediyor mu?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 Allah bize denası ibet sen. Bu büyük adam olur. Evet. Sonra kimdir? Sonra varajülün mütezilün fi şebbin min esşiab bir vadide e, ıssız sessiz bir yere çekilir. Efendim Ya budur Rabbu devamlı Rabbine ibadet eder ve daim nasevim şeri. Kimseye şerrim dokunmasın diye insanları şerrinden uzak tutar, kendi şerrinden. Yani çünkü insanlarla karışıp görüştüğün zaman ya gıybet edersin, ya dedikodu edersin, ya iftira edersin, adama şerrin dokunur. Ama kenarda durduğun vakit, bu haberleri duymadığın vakitte insanları kendi şerrinden uzak tutarsın. Sen de onların şerrinden uzak olmuş olursun, bu adamı metediyor. Hele ahir zamanda يُشُكُونَ يَكُونَ خَيْرُ مَعْلِ الْمُسْلِمِ غَنَمَنْ يَتَّبِعُوا بِعَشَغَفَ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 Ehli sünnet itikadıyla çıkalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat isteme yüzümüz olsun. Havz-ı Kevserinden içme yüzümüz olsun, nasibimiz olsun. Kabul olalım inşallah. Yoksa melekler adamı kovacak. Öbürü kabir azabını inkar eder. Öbürü şunu inkar eder. Öbürü sakalın sünnet olduğunu inkar eder. Öbürü efendim örtüyü inkar eder. Berikizi kaderi inkar eder. Öbürü cennet, cehennem sonsuzluğunu inkar eder. Şimdi millet böyle bu inkarlar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 Ayet inkar ediyorsa, hadisi inkar ediyorsa hiç, uzak olun. Allah'ım doğru adreslerden ayırmasın. Amin. Allah'ım sıratı müstakime irşad eylesin. Amin. Allah'ım bir koyduğu bu caddeden bir daha çıkarmasın. Amin. Bu caddenin sonu cennet inşallah. Bu yoldan ayrılmayın arkadaşlar. Sizi burada cemaatten ayırmak için, ehl sünnetten ayırmak için ne fırtınalar kopacak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 eğer imanlıysanız, eğer müslümansanız, müminseniz, ancak Allah'a güvenin. Ancak Allah'a. Allah'tan gayrına tevekkül etsen, efendim, boş bir şeye dayanmış olursun. Yıkılır, kırılır, ölür, bırakır, terk eder. Şimdi, bunun e, farziyetine dair, ad-i kerimeler var. Ne buyuruyor Habibi'ne? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tevekkel alel hayyillezi ilahe mutu ve sebbih bi hamdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve tevekkel sen tevekkül et yani güven yani itimadet, et yani acizlik izhar et gücüm yok ben zayıfım diye göster kendi güçsüzlüğünü itiraf et Allah'ın gücüne itimadet. et kime güven diyorum sana senin gibi bir mahluka değil senin gibi acize değil unutana değil şaşana değil şaşırana değil uyyana değil ölene değil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 Allah'ın beni yedirir, içirir, yaşatır, öldürür, tekrar diriltir, bütün hastalığımı iyi eder. Kimi hastalığını yedebilir? edebilir? İbrahim Aleyhisselam buyurduğu gibi, estağfirullah. اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَن۪ي فَوَيَهْد۪ينَ Ben sizin bu taptığınız butların hepsine düşmanım dedi. فَيْنُمْ عَدُوُوا ل۪ي اِلَّا رَبَّ Ancak alemlerin Rabbine dostum dedi.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 alâ sırâtın mustakîm sen dosdoğru yolu üzere gönderilenlerdensin onun getirdiği Kur'an, onun getirdiği hadisler biz böyle Allah'ımızdan öğrendik onun yolu, sünnet yolu sahabesinin yolu, cemaat yolu o da dosdoğru yolu işte o yoldayız elhamdülillah şimdi şu belenme bir gerek var mı? ben kadere inanıyorum, acaba yanlışta mıyım? Oo. sen böyle belenirsen acaba da çok yanlış olur e ben sırata inanıyorum, mizana inanıyorum, cennet ediyenem inanıyorum, kabir azabına inanıyorum falan. Acaba yanlış mı inanıyorum? Bu acabalar seni kemirir. Sen doğru inanıyorsun elhamdülillah. Bu eli sünnet yolu dosdoğruyor. Şu ne mahalli var? Evet. Sen hiç ölmeyecek olan hay, diri olan, Allah'a güven, ölümlülere güvenmeyi bırak. Kafirlerin şerrinden kurtulmak istiyorsun.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 Allah bize yeter deseydiler. Sevutin Allah'ın fazlı. Allah fazl kere daha neler verecek deseydiler. Baruzu ulu. Inna Biz rahbetimizi hevesimizi Allah'a tuttuk deseydiler. Hiç muhtaç olmayacaktılar. Ama dünyada biraz imtihan olur. Her istediğini alamazsın. Her istediğini yemezsin. Her istediğine evvende istifade edemezsin. Bu olur bu imtihandır. Ama ben kuluma yeterim mevlabur.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 Öyle mi? Yazılmadık bir şey başımıza gelir mi? Gelmez. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ve alemen ma asâbek lem yekun li yuktaek ve ma ehtâek lem yekun li Bir bela seni şaştı. Yanındakine vurdu sana vurmadı. Duruyorsun şeyde otobüs beklerken geldi bir araba girdi şeye. Beklediğiniz yere.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 O deveyi koruyacak olanın ancak Allah olduğuna itimat etti. Ya bu efendim tahta bunu korur. O Sakın öyle inanma. Ama Mevla sebeplere bağladığı için o da emir. Ve messe'i mani anlil tevekkülü İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri yazdığı Arapça mektubunda ne buyuruyor? Çalışmak, gayret etmek, tedbir almak tevekküle mani değildir. Velil tevekkülü, esse'i lâ Tevekkül nedir? Allah'ım ne karar verdiyse ben o hükmün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 Böyle bildikten sonra sebebine sarılırsın. Bunda bir mani yok. Tüm işlerini Allah'a ısmarla. Habibim ne söyle? Len yusibena illa ma Bizim başımıza hiçbir şey gelemez. Kendi kendine bir şey olamaz. Ancak Allah ne yazdıysa o olur. mevlana. Peki Allah kimdir? Bizim düşmanımız mı haşa? Anamızdan, babamızdan çok acıyan mevlamızdır.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 İçimizden elçiler seçelim. O savaşmamız emredilen kavimle eee Onları gözlesinler, takip etsinler, bir rapor tespit yapsınlar. Sonra bize gelsinler. Biz kimle savaşacağız bilmiyoruz ki. Tamam buyurdu. Ve dekede Allah beni İsrail ve ba'atnâ minhum 12 Allah söz aldı kuvvetli söz. Emir mi tutulacak mı? Tutulacak. 12 nakib seçtik. Tamam, gönderin. Gönderdiler. O on ikisinden on tanesi ne dediler geldiklerinde de Ya o savaşacağımız adamlar var ya e ee, Boyları minare kadar. Hakikaten de minare kadar. Yani at kavminin kalıntıları yani. Amalika. Amerika değil ha. Amalika. Amerika'nın daha kıtası keşfedilmemişti o vakit. Efendim bu kavim cebbar. iri yarı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 Olsun. Mevla emretti. <gülüyor> onlar oradan çıkmadan biz oraya girmeyiz. Tamam Allah emrettiyse gireceğiz. Ama onlar çıkınca. O zaman nenem de gireb. <gülüyor> e Girin de Mevla emretti. Onlar varken gireceksin. Onlar ne zaman çıkar? O zaman sen ölürsün. <gülüyor> onlar oradan çıkarsalar. <gülüyor> biz oraya gireriz dediler. Çok güzel. Ama iki tane on ikiden iki tanesi kim idi? Kala raculani iki adam. Kur'an'da geçiyor, isimleri yok. İki adam. Birisi Yuşa aleyhisselam, birisi Kalib aleyhisselam. Bu ikisi de peygamber oldu. Yuşa aleyhisselam kesin peygamber oldu. Kalib aleyhisselam da. O 12 iki kişiden ikisine dediler: "Minellezine <gülüyor> yekhafûn." Onlar Allah'tan korkan adamlar. "En amallahu aleyhim" <gülüyor> Allah'ın lütfettiği adamlar, kullar. Bak söz burada bir misal olsun diye söylüyordum bunu. "Budhulû aleyhimul bâb."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 Adam diyor ki ya akıl mantık mı senin için? Nasıl galibiz diyor ya. Boyumuza bak, bozumuza bak diyor ya. Bir de adama bak, üflese bizi püskürtür öbür tarafa. Nasıl galip olacağız ya? kime inanıyorsun, kime güveniyorsun? İşte sözün sonunu bağladığın dikkat et. Ve alellahi fe tevekkelu. Ne dediler? Ya ne adamsınız siz ya. Ancak Allah'a güvenin, inküntün müminin. Eğer müminseniz, gerçek inanan sizseniz, Allah'a güvenin dediler. Anladın mı şimdi? Orada Allah'a güvenin dendiği zaman da hesap ne olacak? Kalkacak. O kaç metre? Ben kaç metreyim? Onun ne kadar gücü var? Benim ne kadar gücü Onun ne kadar silahı var? Benim ne kadar silahım var? Böyle bir şey yok. Bedir Muharebesi 3 misli orduydu. Handek Muharebesi neydi? 15.000 kişi geldi. Hep birçok bir muharebede böyle oldu. Şimdi 3 dört bin kişilik sahabi yüz bin Rum ordusunu yendi. Mu'tede, şurada, burada ne destanlar var? Bu sayılan mıdır? E, Allah'a tevekkül edin anladın mı şimdi? Ha sebebine sarılmak başka. Ama ve lakin emir geldiği zaman da hesap yok. Emir geldiği zaman zahiri sebeplere bakılmaz. Şimdi mesela Bedir Muharebesi'nde sahabe 313 kişi, karşı taraf 900 küçük kişi yani 1000'e yakın. Silah ona göre Develer ona göre, atlar ona göre, Bedir'de, Müslümanlar'da iki tane at var, Zübeyir ile Miktad'ın var. At yok, bir şey yok. Karşı taraf her gün on deve kesiyor, yiyorlar. Bu taraf açlıktan kırıldı. Kafirler her gün on deve kesiyor. Zaten sayıları da belli değil. Baştan tabi sayamıyorlar falan. Tam tespit edemediler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların adamları esir oldu. Sucuları Sahabe esir etti, geldi onlara sordu ki Kaç deve kesiyorlar günlük dedi.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 O zaman esir. Müslümanların arasında değil, esirler arasında. O da oradan o istişareyi duyuyor. Çadırınç Efendim amcası ne acayip akıllı insan. Oradan dedi ki, yeğenim dedi uyma buna dedi. <gülüyor> Halbuki daha Müslümanlığı falan yerleşmemiş yani esir şeyinde, konumunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, niçin dedi? Dedi ki Allah sana iki taifeden birini söz verdi, sözünde de durdu dedi. Bak ikinciye dalaşma dedi yani.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 Söz varsa Mevla buyuruyor ki her dükkanda yazar e, ticaret hak. Er rizku alallah. Yazıyor değil mi sizin dükkanda da? Ne demek? Rızık Allah'a ait. Ne demek? Söz verdi. Ben seni yarattım, seni yedireceğim. Ecelin açlıktan ölmekse o başka. O zaman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 Seni zayi etmeyeceğine söz veren, hiç ölmeyecektir diye O zaman niye onun sözünden çıkıyorsun da? O bana söz verdi. Sen helalından kanaat et, haramlardan sakın. ve يَتَّقِ الله. Kim haramlardan sakınırsa يَجْعَلْ لَهُ مهرجا. Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratacak. ve مِلْحَيْثِ لَا احتسب. Hiç beklemediği yerden rızkını yollayacak. Ummadığı yerden Allah rızkını gönderecek.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 Şüpheleniyorsun, evhamlanıyorsun, aç kaldım diyorsun. Ve men ye tevekkene alellâhi hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse, itimat ederse, Rabbim beni zayi etmez, ben haram işlemeyeyim, günah yapmayayım, Allah'ımın emrinden çıkmayayım derse, bilsin ki diyor Allah ona yetecektir. Yeterli gelecektir. İnnallâh bâlihu emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Yapmak istediğini yapar. Kimse engel olamaz. Kad ce'alillâhu şeyin kadra. Ama ya Rabbi işte,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 O arada da bir imtihan payı var mı? Var mı? Kiminin işi hemen rast gelir, kiminin işi bayağı ters gelir. Ne yapacağız şimdi? Sen de burada şimdi imtihan olursun, hemen kaybedersin. Ya Mekke'den Medine'ye geldiler. Ne oldular? Hasta oldular. Mekke'nin havasına alışmışlar, Medine'nin havasında. Acayip efendim, sıtmalandılar. Kiminin devesi öldü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 ne demek? Yerleşmemiş. İman kalbe yerleşmemiş. Ayak seccadede yerleşmemiş. Böyle kenarından tutuyor işi, ucundan tutuyor. Ben bir namaza başlayayım, hanım bir kapansın. Şöyle bir faizi mahizi haramları falan, işkileri kumarla bir bırakalım. Ondan sonra, bakalım bu hocanın dediği gibi çok güzel cenginlik, mutluluk falan geliyor. Eğer ki diyor, dünyada mal, hayır, ganimet yani biraz imkanlar arttıysa itme. Aa bu din doğru arkadaş. Bu hoca doğru konuş. Ve yine sabet ve fitne. Ama ne zaman namaza başladı? Allah da ona bir dert veriyor. Allah Allah. Adam diyor ki biz derdimizi açılsın diye namaza başladık. Allah belamızı verdi. Ya mübarek adam ne belanı verdi? Ekte işte benim ayağım kırıldı. E kırılsın ne yapalım? Tamir olur. Yapışır. Yok efendim. E biz işte haramı bıraktık. E arabaya tosladılar.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 Yulşah Aleyhisselam'ı dinlemedi, Kâlb dinlemedi. Ne dediler? Bir de ne dediler? Gâlu Musa, izze bente o rabbukî fe gâtilâ. İnne hâvû Sen dediler, Rabbinle beraber gidin ikiniz. Musa Aleyhisselam'a. Biz burada oturuyoruz, siz kaleyi edin onları tepeleyin, bizi çağırın. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunları. Mevlada ne buyurdu? Gâle fe innâ muharrâmetun hâleyh. sene. Kırk sene, oraya şimdi yazmıştım.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 bazı adamlar var öyle kısa boylu falan diyorlar ki mesela bu adam alemin babası kralı falan diyorlar ki mafyanın başı falan bir adam bir de bakıyorsun benden kısa boylu falan ne bakıyorsun diyorsun bu adam nasıl oho diyorlar bu adam diyorlar girdiği zaman ortalığa aleme herkes titrer niye Allah adamı cesaret vermiş Allah adamı cesaret vermiş. Boylan boylandı ki ancak Allah'a tevekkül edin.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 Harun aleyhisselam orada 40 sene zarfında vefat etti. Peygamberler de ne sıkıntı var çekti. En sonunda yine yüce Ali aleyhisselam nasip oldu. Musa a.s.dan sonra peygamber oldu. Onların da 40 senede hep döküldüler, yaşlıları, o isyankarları öldüler. Yeni gelen nesille beraber yüce aleyhisselam Kudüs'ü fethetti. Ama tevekkül edilseydi 40 sene evvel rahatlık içerisinde olacaktı. Musa aleyhisselam peygamberlere ibadet üzere rahat edecekler orada. Yani öyle bir iş ki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 Rengin siyah da olsa, malın mülkün olmasa da, ve evet herkes seni düşük görse de, haramlardan kim sakınıyor? En değerli kim Allah katında? O. İnne akramekum 'indallahi etkaqum. Allah katında en şerefliniz soy, sop, mal, hasep, nesep itibarıyla değil, haramlardan sakınması ve takvası itibarıyla en üstün olan, en keremli olan. Ve men sarra'unku'l-nas? İnsanların en güçlüsü olmak istiyor musun?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 değil mi? Ben şimdi hapishaneye attıkları vakitte beni ben bu işi anlamıyorum tabii. Hasbi Allah diyorum ama içimden de ne diyorum? Ya bu kadar cemaatimiz var. Bu kadar sevenimiz var. Bu kadar tanıyanımız var. Bu kadar çevremiz var. E biri gelir çıkarır herhalde. Aa gelen yok, giden ki. kimse sokmuyorlar ki. Ne avukat söküyor, ne bir şey söküyor. O zaman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 Bu benim başıma geldi. Ben 400 küsür gün yattım. 400 küsür gün, üç ay, dört ayda tek yattım. Ondan sonra öbüründe de tek yatmadım ama birini verdiler. Keşke yalnız kalsaydım. O da başıma bela oldu. Ama ve mesele nedir? Hasbi Allah değil mi kardeşim? O sen avukat beni çıkarır. Ne yapmışım ki? Üç ay sonra çıkarım, 5 ay sonra çıkarım. Kanun değişti.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 Senden başkasından ümit kesildi ve gabetil amalu illa fik. Senden gayrinden beklentiler huslana uğradı ve süttet'in turuku illa iley. Senden gayrine çıkan bütün yollar kapandı. Ya Allah, ya garib, ya semi, ya mucib, ya basir. İşte o zaman ey yakın Allah, ey duyan Allah, ey işiten Allah, ey gören Allah, o zaman Allah yetişir. Öbür türlü. Oradan bir imkan var. Buradan bir fırsat var. Doktor şöyle dedi. Avukat böyle dedi. Takarsan kafayı oralara, çok beklersin. Sebebine sarılmak başka? Kalp sırf Mevla ile irtibatlı olacak. Kalpte ortaklığı kabul etmiyor Allah. Şirketi kabul etmiyor. İnsanlar bile öyle değil mi ya? Bir avukat baksa ki bu adam başka bir avukatla daha da anlaşıyor. O senin işini ne yapmaya başlıyor? Savsaklamaya başlıyor. Niye? Ha, o göreyim.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 Hasbi Allah güzel okuyacaksın. Sıkıntımız var, hepimizin dertlerimiz var. Ama şu Hasbi Allah duasında bir müjde var. Ebu Davud rivat ediyor hadis sahih. Ne müjde var biliyor musun? Diyor ki diğer dualarda diyor tam doğru ve sadakatle okursan tutar ama bu Hasbi Allahu la ilaha illahu alaytevekkeltu ve rabbul arşil azim bu öyle bir duadır gidiyor. diyor bunu diyen adam sadece dilden dese, kalbinden tam itikadı, itimadı, tevekkülü olmasa da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 Dualarım kitabında var, diğer kitaplarımızda var. Yani bu meşhurdur zaten. Zaten Tevbe suresinin son ayetinin yarısı yani. Ayetin tamamı da değil. Fe entevellev fe kul orası değil. Fe entevellev fe kul diye başlıyor. Orası değil. Hasbi Allah diye devam ediyor. Yani yarım satır. Allah tam tevekkül nasip etsin. Amin. En kuvvetli olmak istiyor musun? Ancak Allah'a tevekkül et. Ve men serrâ yekun aghnennas insanların en zengini olmak Kimi sevindiriyorsa fellekum بِمَا فِي يَدِ اللّٰهِ تَعَلٰى اَوْثَكَ مِنْ مَا فِي Şimdi Kasada param var Bankada hesaplarım var Dükkanlarım var, kira gelirlerim var e, Zekiren, azıpların, stoklarım var Çuvallarla unlarım var, şekerlerim var, falan falan. Bir de Allah'ın... Bunlar senin elinde, evinde Bir de Allah'ın elinde ne var?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 100 milyarlık çek, bir anda döndü adam kötü gidiyor. <gülüyor> Öbürünün yok gibi şey kaybetse ne olacak? Adam yaşıyor o Ondan İbrahim Edem Hazretleri'nin bu yola dönmesinin çok kıssalarını anlatırım size. Bir kıssasında da onu anlatıyor yani. Saraydan bakıyor, garibin biri derviş, orada kupkuru grubi ekmekler var, onu çıkarttı böyle bir su var, o da su da kirli, <gülüyor> suya bandırdı, ondan sonra yedi falan. Ondan sonra da kıvrıldı, yattı. Yahu dedi, şimdi bunu uyandırmayalım, ayıp olur dedi bekçilere. Uyanınca bana bir getirin. O da bel sultanı yani. Getirdiler falan. Ee, adama soruyor, sen diyor şurada bir kur, kur ekmek yedin değil mi? He, bu suya dalbandırdın, Efendim, boğazını yırtmasın. Ondan sonra yattın, uyudun, rahat mısın? Çok rahatım diyor. Dualar, zikirlerle uyudum, zikirlerle uyandım, elhamdülillah yuhyi'l mevte'a ve alâkifşekhedir zikrede hele gelmiş. Ya diyor ben bu kadar saray, taç, taht, erzak, nevale, depolar, azıklar bu kadar stoklar bu nedir ya? Bu ne külfet, bu ne zahmet, bu ne meşakkat bu? Sen ne rahat dedi ya. O aradan dedi ki ya İbrahim dedi kendi kendine. Senin ne zorun var bu kadar sıkıntı çıkıyorsun dedi. Bu adam senden daha huzurlu dedi. Ver Allah'ın yoluna ibadete kendini. Döndü.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 Yüzlerce sene yapacaksın orada. Kanaat edersen bir defa Allah'a güveneceksin. Haramdan kaçınacaksın. Helaldan rızkını arayacaksın. Bir de tesbihler, zikirler öğretiyorum size devamlı değil mi? Sünnetle farz arasında sabah yüz kere okursan sen kaçsan dünya peşine koşar diyor Hatice Şerif. Mübarek melekler bunu tesbih ediyor. Bütün kainat rızkı subhanallahü bihamdihi. E sen bu Sabah namaz bak ne yatıyorsun. İşrak saat ne uyuyorsun. Rızık kapısı o zaman açılıyor. Kapan, senin kapın kapalı. Sen dükkan kapalı. E yani sebebine başvuracaksın. Bütün ilimler bu Kur'an'da bu dinde bu. Dünya ahiret bunda. Sağlık saat bunda. Rızık bunda. Hepsi bunda. Yeter ki Allah'a inan güven. Bir de kanaat. Onun busu var benim şuyum yok. O benden ileri gitti ben niye geri kaldım? Ya cennette ileri gitsen de. Ne yapalım dünyada? Küfiyat talep. O zaman diyor çok çalışıp.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 tesirini halka ilesin amin, amin. subhan Rabbi rabbil alamin al ahli al rabbil alamin salatu vesselam ala sayyidil murselin amin. muhammedin ve alih ve sahbi ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahim cennetini istiyoruz acilen nasib eyle amin allahım sen takdir eyle amin cehenneminden sığınıyoruz emin eyle amin allahım rızanı istiyoruz helal eyle amin cennetine nailiyet nasib eyle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 Bizden gelecek nesilleri kıyamete kadar dinle hizmetkâr eyle. Allah'ım evimizi, ocağımızı, Kur'an zikir ocağı eyle. Amin. İbadetin, zikrin, Esma-i bu zikirlerin, bu duaların nuruyla, feyizlerle bereket, evlerimizi pür nur Kalplerimizi pür nur Eğlence sevgilerini, bu oyunları, filmleri, dizileri, bütün hepsini kalbimizden, gözümüzden uzak eyle ya Rabbel Amin. alemin. Ve ya hayran nazis. Kalan ömrümüzü çok iyi kullanmak nasip eyle. Zikirle geçirmek nasip eyle. Ya Rabbi borca düşüp harama düşmekten muhafaza kanaat nasip eyle. kanaat nasıl ibeyle? Halalından merzuka eyle. Haramlardan şüphelerden beri eyle. Şu kardeşler uzaktan yakından geldiler. İşsiz olanlar var. Hayırlı işler nasıl ibel? Evlenmek isteyenler Hayırlı eşler nasıl ibel? Geçimsiz olanların yuvalarına huzurlar bahşeyle. Yavrularımız çoluk çocuklarımızı İslam yolunda bize itaatkar eyle. Allah'ın hayırlarını göster mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Allah'ın vatanımızı ve İslam vatanları hiç savaştan dış savaştan muhafaza eyle.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 Bu Ya Mısır halkını da uyandır ya Rabbi Ay. yönetimine de tevbe nasib eyle Ay. bütün Müslümanları ehli sünnet çizgisinde birleştir ya Rabbi Ay. seni ehli kübrü zelilü hakir eyle Ay. şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin ve sallallahu te'ale ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme tesliben kethirem elhamdülillah rabbil alemin Allahümme, Allahümme salli ve sellem ve, ve, ve barik, barik ala seyyidina <Gülüyor> Muhammedin Nebiyyil Ümmi <Gülüyor> <Gülüyor> El Habibil Alil Kadri <Gülüyor> el, -habibil el Azimil Cahii <Gülüyor> Ve Alâ Alihi ve Sahbih Dualarımızın kabulü ve hayırlı Muratlarımızın husulü niyetiyye Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa'mıza sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem arz olunmak üzere buyurunuz Es <gülüyor> <As> salatu vesselamu aleyke ya Rasûlallah Es salatu vesselamu aleyke ya Habiballah Sallatu vesselam aleyke ya seyyidel evliyin ve'l akhirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bütün geçmişlerimizin ve bütün ana babalarımızdan hediye bekleyenlerin ruhu için, eskiden gelen cemaatlerimiz, şimdi hediye bekleyenlerin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bunun bir tanesi göklerden yerlerden ağır gelir.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 Onun için biz böyle inanıyoruz, dirilerin dualarından ölülere çok fayda var ehl sünnete göre. Allah'ım kabirlerini nur ile cuma gecesinde razı ve memnun eyle, Amin. bizi senin için seven, sen için dinleyen ve şimdi kabirlerde bizden hediye bekleyen, aramızda sohbet hukuku oluşmuş bütün kardeşlerimizden müminin müminatner vahicun. Bine buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abdu ve ne halde öldüler? Nerede gömüldüler? Şimdi dünyanın neresindeler? Hepsini sen biliyorsun Allah'ım. Hepsinin kabirlerine dağlar gibi rahmetler ihale ile, müsale ile razı eyle, memnun eyle. Bize de son nefeste nasibiyle amin. Ruhları için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim.